Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim, günaydın, günaydın. günaydın Feryal, herkese, dinleyicilere iyi haftalar diliyerek başlayalım. Başlayalım diye böyle enerjik, coşkulu başlamaya niyetliydim ama bendeki haberler de çok parlak değil yani. Sizin COP26'dan e, verdiğiniz haberlerden pek farklı değil. E, yani çok çarpıcı olarak ortaya çıkan durum, e, ister e, iklim sorunları olsun, ister e, böyle bir küresel, bir salgın, bir pandemi dönemi olsun. Valla bunu bir takım insanlar e, kazanç e, yolu yapmayı biliyorlar ve beceriyorlardı. Yani bu, bunun önüne geçilemiyor. Neyse bir şey demeyeyim ama yani baktığım zaman bugün e, hani, e, ilaç şirketlerinin, aşı şirketlerinin e, e, eldelerini sadece aşıdan Pfizer firması Temmuz-Eylül arası 13 milyar dolar gelir sağlamış. Net karı 8.2 milyar dolar. Tüm yıl boyunca da 2.3 milyar kadar aşı dağıtacakmış. Bunu yapıyor da bu arada kendi aşısı ve diğer aşılarla ilgili işte yayınlar olsun. Bunların hükümetlerce kabul edilmesi olsun. Bunların raporlarının yayınlanması olsun. Oralarda da hani bilim dünyasına da elini kolunu uzatmış durumdalar. Buna ait bir örnek birazdan vereceğim. İsterseniz önce bir Hani ülkeleri bir turlayalım şöyle. E, geçtiğimiz pazartesi gününden bugüne dek ortalama her gün 490.955 yeni olgu listeye eklendi. Türkiye son 28 günün verilerine e, bakıldığında e, yine dördün sırada, bu dördün sıradaki konumunu korumakta. E, yaşamın itirenlerin sayısı 5.1 milyonu geçti eee aşılama'ya baktığımız zaman da 7.5 milyar doz e, aşı kullanıldı dünyada bugüne dek. E, yaklaşık e, işte e, yeryüzünün %51.7'si tek doz aşı ile bağışıklandırıldı ama gelişmekte olan ülkelerde bu oran %4.5 oranında hala çok düşük. Türkiye'de tam aşılananlar %58.3, yaklaşık 49.5 milyon ediyor. Ancak sayılarda hem olgu sayısı hem yaşamı sayısında bir azalma ne yazık ki sağlanamıyor. Bir şekilde gayet istikrar bir şekilde gidiyoruz. Gerçek rakamların da iki kat olduğunu söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin açıklaması var. Tabii yani o hep sizinle de konuştuğumuz bir konu işte 250 bin 300 bin test yapıp bunun içinden 20 bin yeni olgu saptıyorsunuz. Bu test sayısını siz 300 binden 3 milyona çıkartırsanız o zaman 20 bin değil 250 bin de saptayabilirsiniz yani bu Tüm dünyada olan bir sorun. Ülkemizde de hem hastalanan hem yaşamın itilenlerin sayısı resmi açıklananlardan çok farklı. Çok daha yüksek tabii. Bu bazı ülkelerde iki misli, bazılarında üç, bazılarında yedi misli deniyor. Birazdan Afrika'ya bakacağım. Orada daha da dramatik bir durum var. Şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman her şey iyi giden gelişmiş ülkeler diye tanımlanıyordu. 2-3 programdır değiniyoruz. Avrupa'da bir garip artış var. Almanya ilk kez 50.196 olgu oldu hafta sonu ve Angela Merkel hala niye Merkel'den deme çalınıyor bilmiyorum. Hala bir yetkisi var herhalde. Durum dramatik ve çok spektaküler bir artış demiş. Ve hala başbakan zaten. Hala başbakan değil mi? Evet. Berlin'de aşısızlar bu PCR raporu alsalar bile kapalı mekanlara giremeyecekler. E tabi bu, bu, bu tip kararlarla ilgili en çarpıcı e, radikal e, kararı Avusturya'daki sağlık yetkilileri aldı. Aşılanmayanların sokağa çıkmasını ciddi bir şekilde kısıtladılar. Yani işe gidebilecekler, e, çok zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ama öyle sinemaya gideyim ben e, PCR raporu gösterip aşılanmadım ama işte elimde belge var deyip yok ben bir kafeye, restorana gideyim bu mümkün değil artık. 15 Kasım yani bugünden itibaren başladı Avusturya'da. Aşılanmayanlar zorunlu durumlar dışında sokağa çıkamayacaklar ucu nereye gider bilemiyorum yaşayıp göreceğiz Fransa günde 11 bin olguyu geçti Hollanda rekor olgu 16 bin'i geçti Hollanda'daki olgu sayydı Kısıtlamalar yasaklamalar tekrar geri geliyor Hollanda'da açılmıştı Hollanda Hollanda Danimarka ile birlikte. Ve e, Başbakan Mark Rutte Hollanda'da e, Cuma akşam bir açıklama yapıyor televizyonlarda. Çok sıkıntılı bir haber vereceğim diye başlıyor e, verdiği bilgilere Covid-19 salgını ile. Rusya, Rusya'daki durum daha da e, bir tuhaf. ilk kez ölümlerde birinci sıraya geçti Rusya. Yeni rekor 41.000'i aştı. Daha sonra 50.000'i 50 geçti Rusya'daki sayılar hafta sonu. Bu sonra... vaka sayısı. Evet. 1188 yaşamını itiren kişi var. St. Petersburg zor durumda ee, ve St. Petersburg'da 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara öyle yani aşı falan önerilmesi söz konusu değil. Zorunlu aşı getiriliyor artık yani. Evine gidip adamın kabul etmesini de tutup aşılayacaklarmış St. Petersburg'da. Öyle mi? O çok çarpıcı bir şey bu da. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şey vardı bir haber vardı gazete duvarda galiba gördük Covid-19'dan ölenlerin sayısı 762 bin küsura yükseldi diye hafta sonunda saatte 120 kişinin evet. ve dakikada da 2 kişinin öldüğü gibi çok büyük bir şey yani evet Evet, evet, Amerika'da farklı eyaletlerde çok farklı uygulamalar oluyor. Örneğin Teksas'taki ölenlerin bir çalışma yayınlandı. Ölenlerin %81.3'ü aşısız olanlar. Fakat işte bazı kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunu mahkeme bu kararı bozmuş mesela. Böyle bir takım mahkeme kararları var. Fransa'da da Anayasa Mahkemesi okul idaresinin... Öğrencilerin aşılanma durumuna erişimini engelledi bu kişisel haklara aykırı diye. Yani bir okul yönetimi e, lise öğrencisinin aşılığı olup olmadığını göremeyecek, anlayamayacak. E, biraz önce Rusya ve St. Petersburg'dan bahsetmiştim zorunlu aşı. Buna doğru yavaş yavaş farklı ülkeler, farklı grupları hedef alıp e, bu tür kararlar almaya başladılar. E, örneğin e, İngiltere. İngiltere'de sağlık çalışanlarına zoru, zorunlu aşı getirildi. Amerika'da 10 eyalette vardı bu karar. Çünkü 1.3 milyon sağlık çalışanının yaklaşık 100 bine aşılanmamış henüz. Bunların da aşılanma zorunluluğu getirildi. Fransa'da da biliyorsunuz Eylül ayında aşılanmayı kabul etmeyen sağlık çalışanlarının görevlerini yapamayacaklarını, maaşlarını alamayacaklarını kararını almıştı. Singapur'da bir karar alıyor benzer bir şekilde aşısızların tedavi giderlerini artık ödemeyeceklerini. Ülkemizde de bir gündeme gelmişti böyle bir şey yapılabilir mi diye. E bu arada aşılamalar konusunda e, biliyorsunuz çocukların aşılanması 12-16 ya da 18 yaş arası grup aşılanıyordu. Başlamıştı bu uygulama dünyanın çeşitli yerlerine ve ülkemizde de. Şimdi o e, yaş dilimini 5-12 yaş grubuna e, uygulama e, gündeme geldi. 5-12 yaş için tabii farklı bir aşı gerekli. Yani elimizdeki aşıların üçte bir dozu gerektiği için yeni e, dolumlar yapılması lazım. Onun için e, bu ayrı bir işlem e, ya da ayrı bir üretim gerektiriyor. E, ve e, Avrupa e, İlaç Ajansı EMA, henüz onaylanmamasına rağmen e, Avusturya'da Viyana e, kenti, başkentin 5 yaş üzerine aşılanmasına başlıyor. Şimdi bu 5 yaş üzerine aşılama konusu e, bir takım başka ülkelerde de uygulamaya geçildi. Kimler var diye baktığınız zaman. Örneğin İsrail pazar günü aşılamayı 5-11 yaşa çekti. Bunu da ekledi. Bu yaş grubunda Amerika'da başlıyor ama onlardan önce Çin, Birleşik Arap Emirliği, Kolombiya ve Kamboçya Çin aşısı ile 5-11 yaşı zaten bu yaş dilimine daha küçük çocukları aşılamaya başlamıştı geçmişte. Peki 05 ile ilgili bir, Henüz bir yok şey olsun, var mı? Henüz ilgili hayır. Peki evet. hiç bu Covid'den yaşamını kaybeden ya da yakalanan 0-5 yaş arası Elbette vaka var. var mı? Var var. Tabii var. Tabii, az sayıda ama var. Şimdi bu arada Covid'e geri döneceğim ama arada hani dünyada farklı enfeksiyonlarda da değişik gelişmeler oluyor diye bir tanesi geçtiğimiz haftalarda Afrika'da özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ...ne dene bilinmeyen çocuk ölümleri oluyor. Menajd'i sıtmayı andırır bir takım tablolar demiştim. Bu tip yaşamın itiren çocuk sayısı Kivilu'dan bildirilmiş. 286'ya erişti. Çok ciddi bir şekilde araştırılıyor ama hiçbir şekilde bilinen etkenlere bağlanılmıyor. Bu 05 arasındaki 286 çocuğun ölüm nedenleri. Bunlar da işte karın ağrısı, kusma, ishal ve biraz da anemi tablosu var. E, sıtma diyenler var, bir atipik sıtma diyenler var, e, başka bir etken mi diyenler var. Bunu bilmiyoruz ama bir de e, invaziv e, sivrisinekler yani gayet saldırgan bir sivrisinek türü. Bunlar Asya'da idi. Aedes e, türü sivrisinekler sıtma etkininde de taşırlar plazma oluyumları. Bu farklı bir Aedes. Aedes Notoscriptus adında Özellikle arbovirüs gibi virüsleri taşıdığı saptanan bir sivrisinek türü. Bu tabii bu küreselleşmeyle ilgili olarak enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin bir yerden bir, bir başka bölgeye nasıl taşındığının, ne kadar süratle taşındığının, uçakların sadece yolcu değil sivrisinek ve diğer aracıları da taşıdığının çok net bir göstergesi. Çünkü Asya'ya özgü bir sivrisinek bir süreden beri Los Angeles'da e, görülüyor, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da da. Yani e, sağdan sola çok rahat taşınabilen etkenler bunlar. Etkenleri taşıyan e, rektörler. Bunların e, neler yaptığını göreceğiz. Hani nereye gider bunun boyutu bilmiyorum ama bu küreselleşmenin getirdiği e, seyahatlerle ilintili bir e, nakliyedeki sürati e, çok çarpıcı olarak ortaya koyan bir bilgi. Çin'den garip bir haber var. Bilmiyorum başka basın organlarında vardı ama New York Times'tan bir haber. Çin'deki yetkililer bazı eyaletleri için ailelere kışlık yiyecek stoğu yapmalarını önerdiler. Böyle bir tavsiyede bulmuşlar. Çünkü bu arada Çin'de besin maddelerindeki fiyat artışının İnanılmaz boyutlara ulaştı. örneğin bir takım örnekler var bu yazıda e, ıspanak ve e, domates fiyatlarındaki artışın e, artık sorun olacak kadar arttığını ve e, yiyecek stoğu Neden yiyecek e, hani Bildikleri bir şey var? Çok büyük bir e, salgın boyutuyla ilgili veriye mi sahipler? Bunu e, bilmek mümkün değil. E, parasal değerlerden bakınca e, baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.9 trilyonluk bir fona ihtiyacı olduğunu e, belirlemiş e, Biden hükümeti e, belirlemişler. İlginç olan bunu bir vergilerle toplamayı e, düşünüyorlar. E, daha çok da tütün, nikotin, tütün ürünleri üzerinden e, bu vergileri e, toplayacaklarmış. Şimdi biraz önce Afrika'daki pardon olguların Türkiye'de 2-3 misli olabileceğini söylediniz. Afrika'daki olgular, bugüne dek Afrika işte 8.4 milyon SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve 217 bin kadar yaklaşık ölüm bildiriyor ama Dünya Sağlık Örgütü 2-3 misli değil 7 misli olabileceğini matematik modellerle merhaba, saplıyor. 3 misli kadar da ölüm olabileceğini. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporu Nikozu Erondu isimli bir e, Londra'dan bir bilim insanının raporu üzerine, çalışması üzerine çıkılmış ve e, dediği e, Afrika'daki birçok ülkede sürveyans yani izlem sisteminin bulunmaması ancak böyle matematik modellerle ilerleyebileceğimizi e, bize gösteriyor. Yoksa e, gerçek sayıyı bilmek pek mümkün değil diyor. E, yine Covid'den ilgili... E, bana kalırsa e, çarpıcı bir haberdi. Yeni bir aşı geldi. Geldi geliyor derken Valneva aşısı, e, üretici firmanın adı. Bir Fransız-Avusturya ortak yapımı. E, fazüç çalışmalarını tamamladılar. İngiltere'de yaptılar. E, fazüç çalışmalarını erişkin 4000'den fazla gönüllü de e, ve AstraZeneca karşısından İngiltere'de yaptıkları için o aşıyla kıyaslamışlar. Daha iyi diyor Şimdi ilginç olan bu aşığın e, onayını Hemen EMA yani Avrupa İlaç Ajansı onayladı. Şimdi nedir garip olan diyeceksiniz. E, 60 milyon doz aşıdan üretilecek. Aşının adı da VLA 2001. Ama aşı inaktif aşı. Yani e, Avrupa'nın bir türlü onay vermediği e, diğer Hint ya da Çin kökenli inaktif aşıların tamamen aynı yöntemiyle hazırlanmış bir e, Fransız Avusturya aşısı. EMA'dan süratle onay aldı. Gerekçesi de şu özellikle Avrupa'da bunlar yeni teknikler ileride ne olacağı belli olmaz yan etkisi ortaya çıkar. Yok işte genetiği değiştirir diye mRNA ya da diğer modern yöntemlerle hazırlanmış. Örneğin vektör aşılarına sıcak bakmayan ve bu nedenle aşı olmaktan imtina eden Avrupalılar için bu aşı ideal aşı. İşte inaktif aşı klasik bir yöntemle hazırlanan bir aşı. Ve aşının işte, e, anlatılmasından metiyelerinde şöyle deniyor. Bu aşı bir inaktif aşı, tüm virüs partikülünü içeren, tüm virüs partikülleri öldürüldükten sonra tehlikesiz, güvenilir bir şekilde uygulanan bir aşı. Avantajı da bütün virüsün her tarafını e, aşı içerdiği için ileride sadece spike proteinleri, S proteinlerini kapsayan mRNA aşılarında bir mutasyon sonucu sorun çıkıp da o mRNA aşıları etkisi kalırsa e, bu aşı virüsün her tarafına içerdiği için S proteini dışındaki diğer bölgeler korumayı sürdürecek. İyi de biz bu konuyu ve bu özelliği hani bir seneden beri Sinovac için söylüyorduk zaten inaktif aşı için. Ama birdenbire Fransız ve Avusturyalılar üretince Valneva aşısı ya da inaktif aşı e, kıymetlendi. Hisseleri de %25'den fazla artmış Valneva aşısı. Ufak bir e, ilavede bulunayım de Yani bu esas olarak iklim meselesiyle de tamamen aynı şey aslında. Yani doğrudan doğruya zengin ülkelerin, zengin ve varlıklı ülkelerin açıkça yoksul kesimler için düzenledikleri bir şey gibi görünüyor. Bu bu konuda çok birçok yazı çıktı. Joao Camargo'nun bir mesela kapitalizmin tek planı ...iklim için çöküştür diye... ...drill baby drill diye bir... ...yazısı çıktı... ...ya da e, çok dünyanın önde gelen... ...iklim bilimcilerinden... ...Kevin Anderson... ...açıkça gelir dağılımı... ...adaletsizliğin iklim acil durumunu... ...kat be kat arttırdığını... ...açıkça söylüyor... ...yani e, bütün mesela ...aynı şeyi... De, e, ...aşılar içinde böyle olduğunu... ...net olarak ortaya koyuyorlar... ...zaten... Evet bu olup bitenler <gülüyor> bir yana e, tabi e, bilimsel çalışmalarda da hani, COVID'in e, önemini ya da farklı boyutunu beyni ve kalbi nasıl etkilediği yavaş yavaş e, mekanizmaları gösterilmeye başlandı. COVID etkininin işte e, özellikle hafıza kaybı, yorgunluk, e, zihin karışıklığı, ayrıca e, akut bulguları da var paranoya, halüsinasyon görme gibi Yaklaşık 40 kadar COVID hastasının otopsilerinde beyin üzerinde çalışan doktor Mora Boldrin'in çalışması var. Önemli bir çalışma. Kalpte nasıl hasar yaptı, nelere yol açtı. Nature Review of Kardiyoloji'de yayınlandı. Sater ve arkadaşları, perikardit, niekardit yani kalp kası, kalp zarı, iltapları, sistolik disfonksiyon yani kalp ritminde bozukluk, aritmi, tromboz, emboli gibi inmelere kadar giden kalp ve beyindeki hasarlara ait mekanizmaların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu arada ufak bir çalışmada da ilginç olabilir. Koku ve tat bozukluğuna yol açarken bir de eee du, sorunları yarattığı da ortaya konmuştu. Gerçekten de e, inner ear ya da e, iç kulak e, tuttu ve iç kulak hasar oluşturduğu da gösterildi yeni yayınlanan bir çalışmada. Şimdi bütün bunlara bakarken bu gebelerle ilgili epeydir konuşacağız konuşacağız diyorum bari bu programda biterken bu gebeler konusuna bir göz atalım. Şimdi gebelerin aşılanması önemli Batı ülkelerinde biraz daha cesurcu ama ülkemizde gebelerin aşılanmasında ciddi biçimde hem gebeler hem de hekimleri, kadın doğumcuların bir tereddütü var. Bunun böyle olmaması lazım nedenleri çok net olarak bilimsel çalışmalarla ortaya kondu. Bir kere gebeler daha duyarlı değil. Yani gebe olduğunuz zaman COVID'e daha sık maruz kalıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Normal toplumdaki hastalığa yakalanma riski kadar gebelerde aynı riskler. Daha şiddetli mi geçiriyorlar hastalığı? Hayır değil. O da gebelik bir büyük risk oluşturmuyor COVID'e. Peki neden aşılansınlar? Yeni doğacak bebekleri için. Çünkü özellikle e, prezentaya etkisi var ve prezentanın işlevini bozarak erken ya da ölüm doğuma yol açabileceği iddia ediliyor. E, bu nedenle, e, örneğin... E, İngilizce... Covid'in değil mi aşının değil mi? Evet, evet, evet. Covid'in kendisine yok aşının. Olur mu? Onun için aşılansınlar e, için gerekçeler bunlar. Dünya Sağlık Örgütü ve CDC gebelerdeki e, duruma bakıp e, özellikle Latin Amerika ve Karayiplerde gebelerde çok ciddi e, sorun yaşandığını e, yeni doğanlarında. E, bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü ve CDC bu iki coğrafyadaki bitenlerine bakıp e, e, aşılanmalarını çok hararetle yani strong diye common diye hani aşılansınlar öneriyoruz değil çok ciddi bir şekilde öneriyoruz bu konunun ciddi olduğunu söylüyorlar. Üstelik aşıdan sonra ya da Covid geçirenlerin de emzirmeye devam etmesini önermekteler. Bu önemli bir konu. Hani emzirme ve çocuğun yeni doğanın beslenmesine aksanaması lazım. Çeşitli çalışmalar var. Pratama ve arkadaşları 12 gözlem çalışması. Bunu ki toplam 40 binden fazla gebenin sonuçları var. Burada aşının ne kadar etkili ve güvenilir olduğunu gösteren çok büyük bir seri. Önemli benzer çalışmaların sayısı çok fazla Nature dergisinde, Nature serisinde Nature Medicine'de çıktı örneğin Bagan ve arkadaşlarının Augustin ve arkadaşlarının Karbanda ve arkadaşlarının örneğin aşıdan sonra aşıya bağlı olarak düşük filan gibi bir sorun yaşanmadığını gösteriyorlar yine Nature Immunology dergisinde de Sapah gibi ve arkadaşları gebelerin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanmaları sonucu Neonatal immün sistemin yani doğacak bebeğin immün sisteminde bir takım bozukluklar oluyor diyorlar. Kısacası gebenin kendisinde hastalık ağır seyrediyor mu? Evet buna ait de bulgular var fakat bundan daha önemlisi yeni doğan bebekte e, bir takım e, sorunlar olacağını e, buna karşının aşılığın çok güvenilir olduğunu, aşının herhangi bir e, düşük erken doğum, düşük ağırlıklı doğum gibi sorunlara neden olmadığını Gösteren çalışmalar yayınlandı. Bu da önemli bir bilgi. Yani gebelerin ülkemizde de Sağlık Bakanlığı da bunun altını çiziyor, ısrarla vurguluyorlar. Başlanmalarında hem yarar var, oluşan da gerekli bir konu işin biraz daha ekonomisiyle ilgili bir örnek Avrupa'da endüstriyel üretim Ağustos'ta %1.7 Eylül'de de buna ilave nokta %0.2 azalmış. En büyük de otomobil sanayi, otomobil sektörü şey, darbeyi. Örneğin 3 Kasım'da Volvo şirketi Çin'e ihracatlar üçte bir azaldı. Avrupa'ya satışlarımız %21 azaldı demiş. Şikayet ediyor Volvo. Çünkü araba üretimi azalıyor yani insanlar satın almadığından değil de araba üretimi yedek parçası işte fabrikalar kapandığı için ya da işte fabrikalara yeterince görevli işçi çalışmadığı için yetiştiremediklerinden fabrikalar yavaş çalıştığı için benzer şekilde Volvo ve bir kasımda Skoda Haziran ayından beri de Mercedes üretimlerini düşürdüklerini söylediler toplamda 7.7 milyon ünite Az üretilecekmiş. ünite de dediği herhalde araba sayısı diye düşünüyorum. Ee, tabii insanlar neyle uğraşıyor? Bir kısmı araba üretemedikleri için hayıflanırken Uganda'ya bakıyoruz. Uganda'da da öğrencilerin üçte biri e, ki okullar hala açılmamıştı bir yıldan fazla bir süredir. Uganda'da yeni yeni açılması gündeme geliyor. Üçte biri okula dönmeyeceklerini e, öğrencilerin üçte birinin okula dönmeyecekleri saplanmış. Bu da önemli bir e, hani eğitimin nasıl aksadığı, yine yoksul kesimlerin bu işten nasıl e, etkilendiklerinin bir e, diğer göstergesi diye. Evet, hem sağlık hem de eğitim açısından bir evet, işte, evet, şey yani. diyorlar. Yani. Evet. Ekonomik olarak olduğu kesin zaten de işte bu üç açıdan çok ciddi bir yıkılmıyor yani. Sorun evet evet yani tüm dünyada bu sorun sanıyorum bu sorunu ve pandeminin doğrudan direkt sağlık alanında ve dolaylı yolda işte eğitim, beslenme ekonomi etkileri biz daha bunun tam boyutunu göremedik gibi. Hani gördüğümüz zamanda ne kadar önemselecek bilemiyorum tabii ama bunu herhalde önümüzdeki yıl 2022'de biraz daha çarpıcı olarak gözlerine seveceğini görürüz. Özellikle gelişmiş ülkelerde başlangıçta vermeye çalıştığım bu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da olup bitenlere baktığımız zaman olayın boyutunun bir türlü kontrol altına alınamadığı aşılamaya rağmen önlemlere rağmen yine ekonomi ağır basıyor. Kısa bir sürede yetersiz bir sürede açılmalar başlayınca bir süredir azalan olgu sayısını tekrar hızdan arttığını görüyoruz yani virüs hala pek üstesinden gelinemiyor gibi durum böyle evet. işte burada durayım ben İpsos'un çalışmaları var 20 bin kişi yaklaşık 28 ülkeden kime ve hangi kuruma güveniyorlar ilginç bu COVID 19'da isterseniz onu önümüzdeki hafta ondan başlayalım doktoruma güveniyorlar, öğretmenime mi poliseime, politikacıya mı e, komik bir takım sonuçlar çıkmış buradan. Bunları belki önümüzdeki hafta e, birlikte e, şöyle bir gözden geçiririz. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. İyi haftalar. iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Öz <gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri